カルディスティ a ム、アサラマアレイコン、i ラハマトゥー、ワバラカトゥー、アラハマサラマ、ワラハマティル、バラカテ e ー、ウザン s ーソン。カルディスティルム、e ッジェキ、ダッシュミズデ、アラハサラ、アレイサラトゥー、ワサラマン、ウェイ、オイチンデ、ボルンド、ムバレク、チョウン、サハバニン、エイメリンデ、アプテクトル、シェイラダン、ウォルネクラス、ファルミシティック、 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Ayşe anamız radıyallahu anhaya, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evinde ne yapardı diye sorulduğunda, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, evde bulunduğu zaman ailesinin hizmetinde bulunur, kendi ayakkabısını tamir eder, kendi elbisesini yamar ve dikilmesi gereken yerleri dikerdi buyurmuştur, demiştir. Demek ki bu sadece, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın ahlakı değil, aynı zamanda o çağda yaşayan ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın yetiştirdiği sahabenin de aynı zamanda ahlakıydı kardeşlerim. Yani evde bulunduğu zaman evin hizmetinde bulunmak, kendi söküyünü dikmek, yamamak ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın aynı zamanda tevazu sunu gösteren rivayetlerden. Ee, bir tanesi yine Ayşe anağımıza sorulduğunda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam evinde ne yapardı? O diğer insanlar gibi bir insandı. O elbisesini diker veya yama yapar ve gider koyun sardı buyurmüştur Ayşe anağımız radıyallahu anha. Evet bugün itibarı ile 542 numaralı rivayetteyiz. Evet. Muttam İbn-i Mâd-i Kerif veya de Allah'a anladan güvalet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz din kardeşini sevdiği zaman ona kendisini sevdiğini bildirsin. Evet. Kardeşlerim sizden birisi kardeşini seviyorsa gitsin ve ona bunu ona yani onu kendisini sevdiğini haber versin diyor Allah Resulü. Aleyhisselatu vesselam. Şimdi bunun manasına baktığımız zaman birincisi insanların birbirini sevmesine bir teşvik vardır ve eğer bir kimsə onu sevdiğini söylerse onun kalbini fethetmiş ve sevgisini de kazanmış olur. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam sizden biri eğer kardeşini seviyorsa gitsin ona haber versin ki biraz sonra. O、e, sünnet olan、e, sözü zikredeceğiz、e, inşallah. Kardeşlerim eğer birisinin sizi sevdiğini haber verdiği zaman yani onun sizi sevdiğini bilirseniz aynı zamanda aslında bu çok güzel bir kapıyı aralar. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam toplumda sevilen birisiydi. Muhammedul Emin'di sallallahu aleyhi ve sellem. Toplumu tarafından, kendi halkı tarafından sevilmesi ve onun kırk yaşına kadar yalancılıkla itham edilmemiş olması, ahlakıyla, edebiyle öne çıkması insanlarda İslam'ı kabul etmede en büyük etkenlerden neydi? Bir tanesiydi. Eğer kişi toplumu tarafından sevilir ise onun yaptığı nasihat, onun yol önderliği diğerlerine göre ne yapacaktır? çok daha kabul görecektir. Eğer birisi sizi seviyor bir kardeşiniz ve size de bunu haber vermişse bu ne manaya gelir? Demek ki o sizden nasihatı ne yapabilecek kabul edebilecektir. Ona nasihatı verdiğiniz güzel sözleri、e, dinleme, kabul etme olarak ne yaparsınız onu hazırlamış olursunuz. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 何で Yaşama hissi hisseder, kendisinde bunu bulur. Bunlar hepsi nedir? Sevginin, muhabbetin getirdiği şeylerdir. O yüzden eğer birisinin sizin sözünüzü, nasihatinizi dinlemenizi istiyorsanız ve onu da Allah için seviyorsanız, bakın burada gizli bir nokta. Başlangıç beri hep derslerimizde, mesela hastalandığında bana şifa veren ve sabrettiğimizde Allah acını veriyor ya, günahlara kefaret kılıyor ya. Bunun şartı ne? İman ve sabır. Bunda da eğer Allah için seviyorsa ona gitsin, haber versin. Şart bu. Şimdi bunu kendisinden bildiği zaman ne yapar? Ondan emin olur. Yani der ki bu beni Allah için seviyor, benim bu dinde kardeşimdir ve ondan bana hiçbir kötülük, hiçbir başka kötü olan, iyi olmayan hiçbir şey bana gelmez diyerek bundan emin olur. Evet. Ama bunun zıttıyla kayim olduğunu düşünün, ona karşı ne yapabilir? Kötülük besleyebilir, onun düşmanlığından ve kin ve nefretinden ne yapmaz? Emin olmaz. Bunun da tek çaresi Allah için sevme ve onu da Allah için sevdiğini haber vermedir. En esrâdi Allah anhu diyor ki, bizler diyor, Allah Rasûlü Aleyhisselâtu Vesselâm'ın yanındaydık ve bir adam geldi ve dedi ki, アイアラハン・ラスヌル、ワーラハ・バン、シュアダム・セヴィューロム・デディ。 Vallahi ben seni Allah için seviyorum dedi. O müzenne adam da dedi ki, "Habbe kel, habbe kelledi, habbe fteni le, beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye" cevap verdi. Evet. Devam eden rivayetler var. Evet, 543. Muhtacidin şöyle dedi rivayet edilmiştir. Peygamber salihamü aleyhisselam'in ashabından bir adam. bana yetişirip arkamdan omuzumu tuttu ve bana gerçekten ben seni seviyorum dedi. Ben de ona ben kendisi için sevdiğim, beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sepsin dedim. Sonra dedi ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bir insanı sevdiği zaman onu sevdiğini ona bildirsin、e、diye söylemeseydi ben sana bildirmezdim. Mücahit dedi ki sonra o kişi bana cariyesiyle evlenmem için teklifte bulun bulunarak Yanında bir cehye var fakat gözünde bozukluk var diye konuşmaya başladı. Evet. Dürü ki mücadiyet raziyyatü、e, e, rahimullah e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından biri benimi yanımaya yaklaştı omzumu tuttu arkamdan ve dedi ki ben seni Allah için seviyorum dedi diyor. O da dedi ki. あは ب ばか الله الذي أ ح ب ب ت <g ül üyor> ن ي له。 Şimdi buna baktığımız zaman eğer birisi inni uhibbu kafillah ben seni Allah için seviyorum derse, burada sünnet olan söz de ahabbekallahu lezhi ahabbekteni leh hani、e, cezakallahu hayran、e, falan yazılıyor ya bu da o baptan bir söz sünnet olan bir söz inni uhibbu kafillah ahabbekallahu lezhi 私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。私はあなたの言葉を言うことができます。 Daha büyük bir dua olabilir mi kardeşlerim? Yani hem onu sevdiğinizi söylüyorsunuz Allah için ve bu iki Müslüman arasındaki、e, ülfeti, sevgiyi, muhabbeti artırırken onun da size aynı şekilde ahbäk Allahü levi ahbäpteniine beni rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin diyerek onun da size bu şekilde. yüce bir dua ile dua etmesini sağlıyorsunuz. Tıpkı Hafşaranın Elhamdülillah bunu duyanın yerhamukallah bunu tekrar Hafşaranın Yehdi kumullahu insunhibalekum Allah size hidayet etsin ve işlerinizi düzensin diye dua ettiği gibi, bakın kardeşlerim hem bir Allah için birbirini seme ve bunun neticesinde de birbirine dua etmenin bir meyvesi semeresi var kardeşlerim. Yani hani diyor ya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslümanın her işi hayırdır. Müslümanın şerle işi olmaz kardeşlerim. Düşünün boş bir söz, boş bir alayvari veya belden aşağı konuşabilir mi bir Müslüman? Bakın her şeyi hayır, her sözü dua kardeşlerim. Düşünün ben sene Allah için seviyorum. Rızası için, kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diyerek ne yapıyor? Karşılık veriyor. O da ona dua ediyor. Kardeşlerim, bundan daha büyük bir dua, kabul edildiği zaman bundan daha büyük bir mutluluk, daha büyük bir saadet olabilir mi? İnsanın Allah'ın kendisini sevmesinden, Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesinden daha büyük bir saadet, mutluluk olabilir mi? Daha büyük bir olay olabilir mi kardeşlerim? Allah bizi sevdikten sonraye geriye ne kalıyor ki kardeşlerim? Ya、yani、biz Allah'ı seviyoruz ama Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesi çok daha büyük, çok daha、e, muhteşem bir olay. Allah、e, Azze ve Celle bizi sevdiği kullarından eylensin. İnşaallah ben sizi, hepinizi Allah için seviyorum kardeşlerim. Evet. Şimdi gelen rivayette. Sahabe diğeriyle karşılaştığı zaman önce bunu söylüyor ve diyor ki eğer ben Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sizden birisi eğer birisini Allah için seviyorsa bunu haber versin sözü olmasaydı ben bunu sana söylemezdim diyor. Tabii burada da、e, ikraisından dolayı. Ve herhangi bir riya gösterişten korktuğu için belki bunu söylemeye çekinmiyor, çekiniyor ama sırf Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birisi eğer bir kardeşini Allah için seviyorsa ona haber versin emri gereğince vallahi ben bunu söyledim yoksa söylemezdim diyor sahabe radıyallahu anhu. Bu da maalesef günümüzde unutulmuş sünnet demeyeceğim unutulmuş emirlerden bir tanesi kardeşlerim. Hakikaten çok önemli bir mesele yani bugün bırakın bir kardeşin kardeşini、e, ben seni Allah için seviyorum demesi maalesef bir koca bir eşine ve bir eşi karısı kocasına dahi bu sözü söylemekten ne yapıyor çekiniyor kardeşlerim halbuki düşünün Allah için bir araya gelen bir evlilik nedir eğer bu tür sözlerle yaşarirse O evlilikte çok daha güzel şeyler olur kardeşlerim. Yani karı koca arasındaki bütün birçok müşkülatın hakikaten çözüldüğünü görürsünüz. Yani bittiğini görürsünüz. Yani insanın eşine gidip ben seni Allah için seviyorum demesi, yine kardeşine, Müslüman bir kardeşine gidip ben seni Allah için seviyorum, onun da beni rızası için, kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin demesi, hakikaten gönülleri birbirine ısındıran, Gönülleri birbirine、e, ülfet ettiren, birleştiren, yaklaştıran sözlerdir, kardeşlerim. Dinimiz bu açıdan hakikaten、e, sosyal bak açıdan bakıldığı zaman nasıl ki kişiler arasında sadece kişi ile değil Müslümanlar arasını da ülfet etmek, birleştirmek için de mükemmel bir dindir. Allah'ımızı hamdolsun İslam diniyetinden dolayı. Evet, 544. Enes'ten rivayet edildiğine göre Allah'a emanet olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah için birbirini seven iki kişi en faziletlisi arkadaşınız daha çok helal edin. Evet. Şimdi Allah katında、e, daha büyük kadre değeri eee Sahip olan kimse iki kişi birbirini Allah için sever ama o ikisinden biri biri değerini eğer ondan daha fazla severse işte o ikisinden üstün olan odur diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Yani burada herhangi bir dünya masraati için değil, herhangi bir dünya、e, menfati mal para varlığı için değil kardeşlerim. Sadece ve sadece Allah için birbirini seven iki kişi ve o bu iki kişiden de hangisi bir diğerini daha fazla seviyorsa işte o diyor Allah katında daha üstün, daha sevgili, daha çok nimete nimeti kazanan olacaktır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Şimdi bunu baktığımız zaman kardeşlerim aramızdaki kardeşlik, aramızdaki dostluk, aramızdaki uyuşmazlık acaba biz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabının arasındaki kardeşlik, dostluk ve o muhabbetin neresindeyiz diye herkesin oturup bir kendisini muhasebe etmesi gerekir. Allah hepimize hayır versin, birbirini Allah için seven kullarından eylesin. Kardeşlerim, birbirini Allah için sevme hakikaten basit bir mesele değildir. İman gerektiren bir meseledir. Ki konuyla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz arşının gölgesinde hiçbir gölgenin olmadığı zaman gölgelendireceği yedi sınıf insan vardır. Bunlardan bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi Allah için bir araya gelen yine Allah için ayrılan iki kimsedir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani iki kimse vardır ki Allah için bir araya gelirler. Ve bunların arasını yine Allah için ayırır. Yani bu ne demektir? Birisinden birisi Allah korusun dinini terk etmediği mürtedçi onu ne yapmaz? Terk etmez. Ancak bu ancak Allah için terk eder. Bu da ancak mürteddilikte söz konusudur kardeşlerim. Allah için bir araya gelen, Allah için birbirini seven ve yine Allah için ayrılan, Allah için birbirini sevmeyen iki kimsedir buyuruyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve bu bakımdan bakıldığı zaman hakikaten birbirini sevmek, birbirine muhabbet etme, imanın bir geleğidir, iman göstergesidir ki bu da sadece ve sadece Müslümanlarda olur. Evet 545. Bir adamı sevince onunla münakaşa etmez ve onu başkasına sorma. Muaz İbn Cebel Allah kendisine razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir din kardeşini sevdiğin zaman onunla tartışma. Onunla beraber kötü işler yapma. Ve onun hakkında başkasına nasıl adamdır diye sorma. Belki karşılarsın kimse onun düşmanı olur da onda olmayan şeyleri iftira atarak sana anlatabilir. Böylece Seninle Odin arkad kardeşinin arasını açabilir. Evet. Muadib bin Jebal raziyyallahuhu anhu diyor ki bir kardeşini sevdiğin zaman ki kardeşlerim biz bazen volet voletumarihihi onunla cedenleşme, onunla münakaşa etme. Ki biliyorsunuz kardeşlerim münakaşa ceden İnsanların en çok ayrılmalarına, tefrika olmalarına, gruplaşmalarına sebep olan meselelerden bir tanesidir. Çünkü bazen insanları bir kardeşinizi, Müslüman bir kardeşinizi her yönüyle tanıyamamış olabilirsiniz. Çünkü bazı kardeşlerimiz belki de toplum içerisinde veya sizin yanınızda、e, gösteremediği veya göstermediği bazı kötü huyları ne yapabilir? olabilir. Onun、e, tam anlmasıyla tanıyamamış olabilirsiniz. O yüzden sakın diyor kardeşinle birisini sevdiğiniz zaman onunla münakaşa etmeyin, cedelleşmeyin diyor. Muazzeb Nijebel, radıyallahu anhu ve ona karşı herhangi bir、e, şer, kötülük yapmayın diyor. Ve onun hakkında da bir araştırma yapmayın. Belki diyor onun bir düşmanına karşı gelirsiniz de yani onu sevmeyen birisine rast gelirsiniz de o da size onun hoşuna gitmeyen veya sizin hoşunuza gitmeyen bir şey meydana söyler de seninle diyor onun arasını açıverir diyor. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerivesinde وَاْتَصِمُوا بِحَبْرِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve sakın ayrılmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu baktığımız zaman bu rivayete demek ki eğer bir kardeşinizi seviyorsanız ne yapmayın? Onunla münakaşa etmeyin. Çünkü sevmediği huyları olabilir. O yüzden ve onun hakkında başka birilerine soru sormayın. Çünkü olur ki düşmanına dek gelirsiniz de, hoş olmayan sözler söyler de, İkinizin arasını ne yapar? Ayırır diyor Muad-i İbni Cebel gelen rivayette ki Allah Azze ve Celle de sakın Allah'ın dininden ayrılmayın. Ayrılığa düşmeyin. Yoksa paramparça olursunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Evet 547 547 547 546'ya bakayım kardeşler. 47'i okuyalım. Akıl kalplidir. Sırpın Savaşı'nda Ali Radovalı altın şöyle dediği işitlemiştir. Şüphesiz ki akıl kalplidir. Merhamet duyusu kara ciğerdedir. Şefkat hissi daraktadır. Nefes darciğerdedir. Kalp bütün organlara hakimdir. Rahmet ve şefkat uykusu ancak aklını kullanan insanlarda ortaya çıkar. Kalp düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. Kalp bozuk olursa bütün beden fesada uğrar. 546 zayıfmış kardeşlerim. İsnadı zayıfmış. Ama mani olarak bir öncekine benziyor. 546 zayıf. Evet. Bab başlığı ne? Akıl kalptedir. Akıl kalptedir. Evet. Ee, burada、e, Ali radıyallahu anhun、e, sıffinde ki biliyorsunuz sıffin kardeşlerim Ali radıyallahu anhu ile Muaviye Arabiyallahun arasında gerçekleşmiş bir savaştır ki Fırat'ın hemen bu tarafında Sıfın bölgesi vardır ki maalesef Müslümanlar karşı karşıya gelmiş. Daha sonra bir kısım insanlar oklarına o şeylerine Kur'an sayfaları takmak suretiyle işte Allah'ın indirdiğiyle Kur'anla hükmettiyerek gerçekleşmiş bir fitne olayı. Ki o zaman Aliye Rabbiyallahu anhu şu sözü söylüyor ki sıfın'de söylenmiş bir söz. Ee, İnnel akla fil kalbi muhakkak ki akıl kalptedir, rahmet ciğerdedir, ee, yumuşaklık rahmet、e, dalaktadır, nefis de ak ciğerdedir. Böyle mi tercüme edilmiş yanlışlık var mı? Böyle. Evet. Çünkü、e, kebit ciğer, tihal, dalak demek.、E, Erri'e de bildiğim kadarıyla akciğer demek. Öyle. Yani akıl kalptedir,、e, rahmet ciğerdedir,、e, yumuşaklık, rafet dediğimiz rahmet, merhamet ki daha üstünü dalaktadır, nefis de akciğerdedir diyor. Veya nefes de olabilir. Evet. Şimdi、e, kardeşlerim, Akıl kalptedir. Günümüz tıbbına aykırı bir söz değil mi? Aklı nerede derler?、Başla. Beyinde derler. Halbuki Ali radıyallahu anhu akıl kalptedir der ve Allah azze ve celle de bakın şöyle buyurur. Hac suresi 46 اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِرُونَ بِهَا アンナンドゥユ د キルエディジェクトレカーテルユークモ。ラウンコルーブンファテコーナンラウ ا コル ا ブンイアキルオゥゥゥゥゥゥゥゥ ر ゥゥゥゥゥゥゥ ن ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ ل ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ ر ゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥゥ� Muhakkak gidiyor gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler kör olur diyor Allah Azze ve Celle. La hum qulubun la yfkhunabiha. Onların kalpleri vardır ve onu akıltımazlar diyor anlamazlar düşünmezler diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim başta Ali Radıyallahu Anhu ki ayette de geldi demek ki öncelik ne ne yapıyor kalb zikrediyor. Kalplen alakalı rivayette diyor ki Allah Rəsulü Səlam bedende bir et parçası vardır. O et parçası düzgün olursa bütün beden ne yapar? Düzgün olur. O et parçası bozuk olursa bütün beden ne yapar? Bozuk olur. İşte o et parçası kalptir diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Demek ki. Eğer kalbiniz varsa düşünün, akledin ve diğer azalarınız da sizinle beraber olsun, güzel düşünsün. Çünkü Ali radıyallahu anh'ın söylüyor ısıffin olayında ve bu eğer kalbiniz varsa kalbinizle düşünün ki bu olayı bitirin. Yani Müslüman Müslümana ne yapmasın? Kılıç çekmesin, birbirini öldürmesin ve sıffin gibi bir、e, vahka da olay da savaş da ne yapsın? Bitsin diyerek aslında Ali radıyallahu anhu onları kalpleriyle düşünmeye teşvik ediyor. Eğer kalp düzgün düşünürse, kalp düzgün olursa işte ne saydı? Ciğer, dalak, akciğer de ne yapar? Düzgün düşünür, düzgün çalışır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 548... Dedi, evet, uzun bir rivayet düştü size. Evet. Peygamber sallallahu, <gülüyor> sallallahu aleyhi sallamın yanında okurken çölden bir bedenin geldi. Üzerinde boyun ve omuzlarını kaplayan bir, bir şal veya bir kimisi taylasan vardı. Peygamber sallallahu aleyhi sallamın baş ucuna dikeleyim. Sizin arkadaşınız her güçlüyü zemin kırıp alt çalıyor <gülüyor> ve her zayıfı da yükseltiyor dedi. Bunu üzerine Peygamber sallallahu aleyhi sallamın Ve devrin cübbesinin eteklerinden tutup şöyle buyurdu: Dikkat et, senin üzerinde aklını kullanmayan kimsenin elbisesini görüyorum. <gülüyor> Sonra Hazret Peygamber şöyle buyurdu: Allah'ın Peygamberi olan Muhaferetül Aleyhisselam ölüm yaklaşıncaya o ona şöyle dedi: Muhakkak ben sana vasiyetimi bildiriyorum. Sana iki şeyi emrediyor ve iki şeyi de yasaklıyorum. Sana la, il la ilahe illallah. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Şüphesini emrediyorum. E Yedi kat gök ve yedi kat yer telazesinin bir kefesine ve La ilah, La ilah illallah cümlesi de diğer bir kefeye konulsa, bu La ilah illallah sözü onlardan daha ağır <gülüyor> gelirdi. Eğer yedi kat gök, yedi kat yer yüzük uçsuz bucaksız bir çember olsalar, onları La ilah illallah ve Subhanallah ve biham dehik Allah övererek her türlü eksik eksiklikten uzak olarak kanırım kelimeleri kırardı, çatlatırdı. Bu cümleler her varlığın doğasıdır. Ve bunlarla her şey ırklandır. Bir de Allah'a ortak koşmaktan ve büyüklenmekten seni ben ediyorum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü bu Allah'a ortak koşmayı bildik fakat kibirlenmek nedir? Birimizin güzel elbisesi olup onu giymesi kibir midir denildi. Peygamber hayır dedi. Adam ''Bizden birimiz bağcıklı güzel bir çift ayakkabısının olması ki, olması ki bir kibir midir?'' Hazreti Peygamber, ''Sallallahu aleyhi ve sellem, hayır'' dedi. Adam tekrar sordu. ''Birimizin binecek bir hayvana sahip olması kibir midir?'' Hazreti Peygamber, ''Sallallahu aleyhi ve sellem, hayır'' dedi. Adam yine sordu. ''Kibir, herhangi birimizin arkadaşları olup, onlarla oturup sohbet etmeleri midir?'' Hazreti Peygamber, ''Sallallahu aleyhi ve sellem, hayır'' dedi. Adam o halde kibir nedir? Ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakkı önemseyip hafif almak ve insanları küçük görmektir.、Evet. Abi nasıl sohbet dinlenmiş biliyor musunuz kardeşlerim? Ha? Kuş? Ne kuşu? Kuş olabilir. Bak şu anlama mı? E çok güzel bir rivayet kardeşlerim. Böyle bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesiyle oturuyor. Ondan sonra ona bazı sorular soruyor sahabeye Allah Resulü Selam. Ve hepsi de konuyla alakalı bildiklerini ne yapıyor anlatıyor, soruyor. Çünkü öğretme üslubundan bir tanesi de kişinin bildiğini bazen ne yapmak öğrenmektir. Zaman zaman sahabe Allah ve Resulü en iyi bilendir sözünü söylemiştir. Çünkü işin içinden çıkılacak bir soru değil, gaybi bir soru. Ama burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Özellikle kibir denilen ki kibir、e, ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu söze önem veriyor ki sahabesine bunu öğretmeye çalışıyor tıpkı bir <gülüyor> şirk gibi küfür gibi nedir diye sorduğunda ki tabi bundan öncesini almak gerekiyor çünkü Nuh aleyhisselam ölüm geldiğinde oğluna nasihatta bulunuyor. Bu kısmı bir önce almamız gerekiyor. Hadiste bu kısım var. Diyor ki ben sana bazı şeyleri vasiyet edeceğim diyor. Seni sana iki şeyi emreder. İki şeyden de seni yasaklarım diyor Nuh Aleyhisselam. Oğluna nasihatında. Bakın bunlar basit sözler değil kardeşlerim. Diyor ki âmuruka bilâ ilâhe illallah. Öncelikle sana la ilâhe illallahı Allah'tan başka hakkıyla ilah olmadığını emrederim. Önce Allah'ı birle diyor. Ve diyor yedi gök ve yedi arz, yedi toprak eğer kefenin, mizanın bir kefesine konsa ve la ilahe illallah da diğer kefesine konsa muhakkak ki la ilahe illallah ağır basardı. Eğer yedi gök ve yedi yer yeryüzünde bir halaka olsaydı マハカキライラハイラララバナエシオラカ、ヤン、uh ak il、バナーゼアドラカ、エコラカ、そばのラー、イワビハンディヒスズ、マハカキオ、デミルパッチャスンのネアパル、カラダデューシ。ファインナハサラトキュリシエイン、マハカキオ、ヘルシエンドアセ、ウォビハユルザコ、キュリシエン、ベオノンナデューネアパル、ヘルシエンドザナデューシ。 Ne kaani şirki, vokki bir. İki şeyi de yasaklıyor. Biriniymiş şirk ve kibir. Öncelikle ne yapıyor? La ilaha illallahı emrediyor ve öbür şeyde de ne yapıyor? Ee, şirkten ve kibirden yasaklıyor. Daha sonra diyorlar ki, ey Allah'ın rasulu, biz şirki anladık. Peki? Kibir nedir? Birimizin güzel bir elbise giymesi kibir midir, büyüklenme midir, kendini beğenme midir? Allah Rasulü hayır diyor. Peki güzel bir ayakkabı giymemiz, işte güzel iplikleri bağcı olan iki güzel ayakkabı giymek kibir midir? Allah Rasulü hayır diyor. Bizden birinin güzel bir bineye binmesi kibir midir, büyüklenme midir? Allah Rasulü yine hayır diyor. Peki bizden birinin insanlarla bir araya gelip oturması mıdır? Bu mudur ki bir büyüklenme? Yine hayır diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam. Ki bir nedir ey Allah'ın Rasulü dediklerinde hakkı kabul etmeme ve insanları küçükmektir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi kardeşlerim rivayette birincisi La ilaha illallah ve Subhanallahı ve bihamdihi tesbihinin、e, faziletinden bahsediyor ve yine hadise baktığımız zaman bugün insanlar yedi kat göğü dahi、e, fethedememişken yani keşfedememişken Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam rivayette yedi kat gök ve yedi kat、e, yedi kat sema ve yedi katta ne yapıyor? Yerin arzın olduğunu söylüyor ki ayette de Allah Azze ve Celle Allah やりか س ららかる、からか、ا ばあさまわ ا ん、わみの ي り、みつら h ن n d u r たらくそらせ、おにきで、あらはぜぜぜんね、やりぐ、であいにしゃきで、やりやらたむしゅるる、あらはぜぜぜんね、たらくそらせ、おにきんじ、あいて、え、けりめしんだ。ぬかるしなる、きびるねでやそらうどんだ。 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu nedir? Birincisi aslında kalbin cehaletidir. Yani hakkı hafif görmek ve onu tercih etmemek. Eğer bir kimseye hak apaçık belli olur, delilleriyle açıklandıktan sonra onu kabul etmezse bunun adı nedir? Kibir aynı zamanda küfürdür kardeşlerim. Çünkü kibir Kibir dediğimiz meselenin birçok açısı vardır ki... ...eğer gelen hakkı kabul etmiyorsa... ...yani tevhidi ve ibadeti kabul etmiyorsa... ...bu nedir? Bu kibir küfürdür. Ama diğer bir şekilde hakkı yine kabul etmeme... ...hakka karşı kibirlenmeme ve hakkı kabul etmeme de nedir? Ee, kibirdir. Şimdi kardeşlerim, eğer bir kimse kendini beğeniyorsa... veya malından dolayı veya kabilesinden dolayı kendini büyük görürse bu büyüklenme hakkı kabul etmemeye götürür kardeşlerim. Bu da Allah korusun tevhidi ve itaati de kabul etmemeye götürür ki bu da insanı küfre götürür Allah korusun. Kardeşlerim Şeyh Albani rahimullah hadisle alakalı olarak çıkardığı faydeleri beş altı maddede şu şekilde sıralıyor. Birincisi ölüm anında vasiyet etmek ki hadiste geldiği gibi Nuh Aleyhisselam Allah Resulü Selam öyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam diyor ölüm geldiğinde ne yaptı? Oğluna vasiyet etti. Yani bazı nasihatlerde bulundu. Hadisten çıkartılacak birinci faide neymiş? Ölüm anında ne vardır? Nasihat etme, vasiyet etme vardır. İkincisi やに、il ve ihin, yani, La ilaha illallah il il、uh yani, il ill、で Sub、Subhanallah, he will behamdihi demenin, Fazilitin dan, Baselmish, the Buddha, in some Betunjananaran, Ruzuksebebidder, although no seulululullah rasulale satu saramkinu alay salam dan h a b, b e r b e r i u s y a n i l a ilaha illallah, Subhanallah, he w i h a m d i h i Betunyaratunstaran, r z k s e b e b i d i a l l a h u a b i n a n a p in s r z k e r i b t n y a r a t a r a rızık veriyor. Üçüncüsü diyor ki Şeyh Halbani Rahimuhullah kıyamet günü mizan vardır ki bu sabittir. Ve o mizanın da iki tane neyi vardır? Kefesi vardır ki ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı budur. Neden? Çünkü Mu'tezile ve ona tabi olanlar mizanı reddediyorlar. mizanın olmadığını ve bu tür hadislerin gelen hadis, sahih hadislerin kendi iddialarınca ahad haber olduğunu yakin ifade etmediği、e, iddiasıyla reddederler. Ama ehl-i sünnet vel cemaatin itikadı şudur ki kıyamet günü mizan kurulacaktır ve bu mizanın bu terazinin iki tane de kefesi olacaktır ki biliyorsunuz、e, Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam、e, bitaka hadisi diye bir hadis var ki bir tane kıl diyor sayfalar dolusu günahla gelir ve diğer bir ufacık bir kağıtta la ilaha illallah yazılıdır ve o keraziin kafesine o la ilaha illallah diğer kafesine bütün yazılanlar konur da la ilaha illallah sözü ne yapar ağır basar diyor Allah Rasulu aleyhisselatu vesselam bu ve bunun gibi birçok rivayet. kıyamet günü nizanın terazinin olduğunu ispatlar ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadı da budur. Muhtezile bunun zıttını söyler. Dördüncüsü Allah Azze ve Celle nasıl ki yedi göğü yaratmışsa ki yedi tane de ne vardır?、E, yer vardır.、Ve、biraz önce de dediğimiz gibi Talak Suresi 12. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْعَرْضِ مِثْ لَهُنْ Allah yedi göğü ve aynı şekilde de, yeri de yaratmıştır. Yani nasıl ki yedi katman gök varsa, aynı şekilde yedi katman da yer vardır kardeşlerim. Evet. Günümüz Avrupalı dünya bilim adamları bunu hala çözmüş değiller kardeşim, kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle İsra suresi 85'te diyor ki, وَمَا اُوْتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ İlla kâliyle. Siz diyor ilimden çok az bir şey verilmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Hala insanlar yer katmanlarını ve göğü hala keşfetmeye çalışıyorlar. Acaba kaçinci kat, kaçinci şey? Halbuki Allah Azze ve Celle varasıları İsa Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem göğün de yedi katman olduğunu, yerinde yani yer altının da yedi katman olduğunu haber vermiştir kardeşlerim. Ve yine kardeşlerim beşincisi. Şeyh Halbani Rahimeullah insanın diyor güzel elbise giymesi kibirden değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle güzeldir. Güzeli sever rivayeti gireyince de bu meşru bir şeydir. İnsanın güzel elbise giymesi, güzel arabaya binmesi nedir? Kibir değildir. Meşru olan bir şeydir. Bir de kardeşlerim kibir Eğer şirkle、e, ki bu biliyorsunuz insanı cennete girdirmeyen kimin diyor kalbinde Miskaila zerrah zerrah miktarınca、e, kibir olursa ne yapamaz cennete giremez diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vassalam baktığımız zaman şirkle birleşen kibir nedir hakkı karşı kibirlenme ve açıklandıktan sonra onu kabul etmenektir. Eğer bir kimsə Hakk'a karşı kibirleniyorsa ve kendisini apaçık beyan ettilikten sonra onu kabul etmiyorsa işte cennetine girdirmediği kimseler bunlardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşaallah kibirden, kibirden kibrin her türlüsünden bizleri muhafaza ilesin inşaallah öğrendiklerimizde amel etmeyi hepimize nasip ilesin Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin inşallah. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren アラハマアメン、サブハナカイ、アラハマアビハンディク、アシハドゥアライラハイラアンタ、アスタフィルカワ、アトゥーイレイク、دعوانا、أن الحمد لله رب العالمين